Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Resulü Aleyhisselam insanların yüreklerini terkil ettiler. Mazlumların ustazatların yanında yer aldılar. Çiğnenen hakkı hukuku tutup ayağa kaldırdılar. Yeryüzünün güce, kuvvete Zenginliğe, soya, ırka dayan sistemine müdahale ettiler. Allah'ın nizamıyla, onun mizanı müdahale ettiler. İnne ekrâmetu b'indallâh yatfâkûn buyurdular. Artık sistem değişmiştir. Bundan sonra insanların rengine, soyuna, malına, zenginliğine bak. bunları söylerken innekele recmûn dediler bu deli dediler cinnet geçiriyor divane olmuş yalnız başına Mekke'nin Hicaz'ın küfür sistemine meydan okuyor kiminle sen bunları yapacaksın kiminle bu hayatı değiştireceksin aklını kaybetti dediler için bir miğlattı. İnsanlar Allah Resulü ile yeniden doğmuşlardı. Sünnet. onunla yeniden hürriyece hayata kavuştular. Bilal-i Havişi'yle siyah, köle, parası yok, makamı, merkezi yok, yeryüzü sistemine göre, insanlar katında, değeri de yok. Fakat Bilal gelir, göklerin mizanına göre konuşan Hazreti Muhammed Aleyhisselama iman eder. Bilal-i Havişi Müslüman olur. sonra sıhhata giderken bir nekahat dönemi var. Hazreti Ebuzer radıyallahu anh nekahat döneminde. Hani eskiden Bilal Habeşi'yi değerlendirirken onun rengine bakıyorlardı. Yine o eski hastalığın etkisiyle diyor ki sevda. siyah kadının oğlu Bilal nasıl Selam. Ebu Zerim bu ifadesine mutlali olunca Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yüzünü de wa Peki nedir Bilal-ı Habeci'yi yükselten? Sen ey siyah kadının oldu! Ebu Zelep, peygamber mescidinde bu yemini yaptılar nedir? <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselam bir gün mescidine meviyeyle buyururlar ki, söyle bilal Allah katında en vakbul amelin en afdal amelin nedir? Söyle bilal fe inni فَإِنِّي سَنِعْتُ الْلَيْيَةِ خَشْفَ الْعَلَيْكِ بَيْنَ يَلَيْيَةُ الْجَنَّةِ Dün gece cennetteydim Bilal Yürürken önümde sen yürüyordun Ayakkabılarının hışırtısını duydum. Söyle Bilal Seni cennette peygamberin önünde yürürken nedir? Haykır Bilal, duysun insanlar Duysun Siyah Kadın'ın olduğu cennette Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın önünde yürüyordu <gülüyor> Bilal hani e, ne söyleyebilirim ki ya Yusufullah. El abdest aldıktan sonra namaz kılarım. Salatul buludumdan bahsediyor yani. Salatul bulduk kılarım galiba bundan ya Yusufullah der. Şimdi ben de bu Sözü getirdiler. O halde el arka sokaklarında ezilen çalışanlar, siz Hindistan'da köle gibi yaşayanlar, Afrika'da sömürülenden, Maoya değil, Marx'a değil, siyah kadının oğlunu cennette gören Hazreti Muhammed'e dualar verin. İnsanlık seninle dolu ya Allah. Bütün sistemler ayaklar altında. Allah'ın kâinatı, yüzü, suyu, hürmetine yarattı. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm'ı konuşuyorlar. İmam Hussein rivayet ediyor. Medine'de köle cüreyi büyük var, tadıya Allah var. Boyu kısa, sevimsiz bir hal var. Medine'de hiçbir kız onunla evlenmeye yaklaşmıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kölenin haline vakıf olunca Cüleydik diyor sen ensardan falan diye git Onların kızını Peygamber beni gönderdi diye eş olarak İste kendini iste diyorlar <gülüyor> Cüleydik radıyallahu anh Ensardan efendimiz aleyhisselamın işaret ettiği eve geliyorlar <gülüyor> Meramını arz ediyorlar Ensardan olan o sahabi ve eşi Olmaz sana biz nasıl kız verebiliriz O vayaba fakirliğine bak, yüzüne bak, haline, endanına bak diyorlar. İçeriden onların kızı duyuyor babasının ifadesini, annesinin ifadesini, o evdeki kızla Hazreti Muhammed Aleyhisselam terbiye etmiş. وَمَا كَانَ اِلُؤْمِنٍ وَلَا هُؤْمِنَ اِذَا دَلَ اللّٰهُ Allahü Aleyhisselatü Vesselam soruyorlar. Her tespitüne minâ halim. Bizden kimleri kaybettiniz? <gülüyor> Nam Na fulanen kim kim kaybettiniz ve bizden kimse Diyorlar ki fulanen ve fulanen ve fulanen falan cayi filan cayi şeyi tırdı ki arısunallah. Efendimiz aleyhisselam tekrar soruyorlar. Bizden kimleri kaybettiniz? Yine sayıyorlar yine soruyor bizden kimi kaynettiler. Onlar yine sayınca Allah Resulü buyuruyorlar ki ben size Cüneybi'ni soruyorum. Hani köle Cüneybi, boyu kısa Cüneybi, Medine'nin hiçbir kızın evlenmeyi kabul etmediği Cüneybi. Ben size o Cüneybi'ni, ezilen Cüneybi'ni, horlanan Cüneybi'ni soruyorum ben size. Allah Resulü Aleyhisselam kalkarlar. Şehitlerden Hz. Cüleyd'in Cüleyd'in yanına gelirler Cüleyd'in yanında yedi tane müşrik onları öldürmüş elinde kılıcı kendisi de orada şehit olmuş yani Cüleyd'in sahabi mekahat döneminde hala varlığını tam idrak etmediler önceki haline bakıyorlar onun için onun adını zikre değer görmediler Allah Resulü Aleyhisselam eğiliyorlar kollarının üzerine Cüleybi alıyorlar Cüleybi'i. Cüleybi'nin tabutu yok. Cüleybi'nin Musa'nı asıyor. Medine'nin honlanan bu sahabesinin tabutu Hazreti Muhammed'in kolları. Aleyhissalatu vesselam onu kollarında kabre kadar taşıyorlar. Elleriyle bizzat kabrine indiriyor, defnediyorlar. Şimdi burada diyorum ki ey siz bir hayvan, bir balı, bir balina can çekiştiği zaman bütün basın kuruluşlarımızı oraya sevk ediyor. Dünya'yı ayaklandırdı. yasalarınızda yazar bütün insanlar eşit. Size göre Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenlerin o ölen hayvanlar kadar veriliyor. Işte buradan diyorum ki ey tarihçiler. Hayır öyle değil. milad o tarih değil. Milatı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Vesselam'ın başlayacaksınız. Çünkü insanlık yeniden en zavallılar. Sadece sempozyumlarda fakirlerin, fukaraların, ezilenlerin haklarından, hukuklarından bahsedenler. Geliniz, üniversitelerinizin sistemini değiştiriniz. Medine'de insanlığı ayağa kaldıran, cüleyi ellerinde taşıyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman ediniz. İşte o zaman insanlık yükselecek. Bunu sizler yapacaksınız. Hani Allah Resulü Aleyhisselam ulus sonrasında İslam ordularının yıkıldığı adı ashabına döndüler göklerin hiliyle ve la tehimu ve la tehzemu ve entumun a'lamu ve inkurtun mu'minîn Bütün kurumlarına bütün kuruluşlarına rağmen siz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğretilerisiniz. Oha dediğim ki bütün varlığımız Fikriyatımız, malımız, mülkümüz, her şeyimiz senin davanı ikan etmeye feda olsun ya Resulallah. Canımız sana feda